Tam yeni bir önce sağlık programında canlı yayında karşınızdayız. Ve bugün konuğumuzu Betü Gül. Sizlere. Bugün e, konuğumuz e, İstanbul Üniversitesi Onkoloji İnstitüsü'nden, Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı'ndan e, sayın uzman doktor Yavuz Dizdar. E, kendisi geçen yılda konuğumuz olmuştu ve evet. önemli konuları konuşmuştuk. Yavuz'un e, yani sadece radyasyon onkolojisi çalışmaları değil ama e, beslenme konusunda Çok ciddi bir bilgi birikimi var ve kendisi de sanıyorum bir haftalık değil, günlük gazetede. Tabii evet. günlük gazete, Dünya Gazetesi. Evet, evet orada... internet üstünden okurlar, isterlerse yazılara ulaşabilirler. Evet, bu önemli çünkü konuşulacak konuların ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Yine beslenme ve besin sektöründe, gıda sektöründe olup bitenlere şöyle bir göz atacağız. Yavuz biraz önce Açık Radyo'nun o ünlü koridorlarında... Bize anlatırken e, olup bitenlerin şöyle başlıklar halinde insan ürperiyor. Biz neler yiyormuşuz diye. E, Senin e, moralin bilmiyor. nasıl? Yani e, tahmin edebiliyordum ama tabi Yavuz bunları çok daha somut, çok Hı -hı. daha e, verilerle e, ortaya koyması ilginç. Bu Nereden ara, başlayalım? Bu arada ben şu telefon numaramızı bir vereyim. Evet. E, belki soru sormak isteyen dinleyiciler olabilir. 0212 343 40 40. ...0212-343-444... ...ne oldu? Telefona soru sorabilirsiniz. vallahi nereden başlayalım bilmiyorum da... ...ben gene moralim çok bozuldu. Ben hakikaten bu programları konuştuktan sonra... ...uzun bir süre kendime gelemiyorum. <gülüyor> ee, zaten şey... ...yani ben eve alacak... ...işte yiyecek içecek anlamında çok sıkıntı çekiyorum. Yani nereden ne alayım filan Çünkü işte... Tavuklar gündemde, sütler gündemde evet, değil de, mi? De, hani de. nereden girelim? Tavuktan mı girelim, Tavuktan nasıl şey. yapalım bilmiyorum Tavuktan ama... Girelim. Yani mesela ben şöyle sorayım size. Bu tavuklara ne oldu? <gülüyor> ha, tavuklara bir şey olmuş. Ben bunun uzun süreden beri farkında değildim. Çünkü ben tavuk yiyemiyorum, et de yemiyorum. O yüzden bunlara olanın doğrudan da bir bilgim olmadığı için farkına varmamışım Mesele şuradan ortaya çıktı. Bir gün kızım bir butu yedi, yedi, kemirdi, kemirdi. En sonunda hala kemiriyor. Dedi ki... ...kızım dedim bunun bir yenecek bir şeysi kalmadı ki. Nesini kemiriyorsun? Baba ekleminden et fışkırıyor dedi. Hadi ya. Sen ne diyorsun ya dedim. Baktım hakikaten eklemin içerisinde fibroz, sarı dokular. Fibroz dediğim böyle yağ dokusu değil. Sert. Bizim romatizma hastalarında görmeyi bildiğimiz, gördüğümüz dokuları var. E bunlar piliç olarak satılan tavuklar, bunun üzerine bu tavukları bunlar nasıl yetiştiriyorlar diye bir sorgulamak gerekti. Aslında şöyle bir herkesin yine farkında olup da kimsenin anlamlandıramadığı durum vardı. O da tavukların çok hızlı pişmesi. Hmm. Çünkü biz çocukken tavuğu alırdık, tavuk 2 saatten önce pişmezdi. İşte güzel kokardı, tamam suyuna çorba yapılırdı, pilav yapılırdı, bir de jöle oluşturabiliyorlardı. Yani evet. tavuğun... ...löp löp donduktan sonra suyu jöle oluştururdu. Evet, kessiniz pasta gibi kesebilirdiniz. Evet, kesilir. pasta gibi kesebilirdiniz. Bu jöle yok. Bunun da farkına varmam. Anneannemizin haşladığı tavuğun tencereyi açıp da suyunu gördüğüm zaman... ...suyu sade su gibi duruyor. Onun <gülüyor> üzerine bu nasıl olabilir diye... ...çünkü bunlar çok ciddi şeyler. Şimdi e, dinleyiciler bazı şeylerin değişemez olduğu... ...ya da yüz binlerce yıl gerektiği konusunda... Kesinlikle bilgi sahibi olsunlar bir tavuğun pişme süresi herhangi bir şekilde değiştirilemez. 2 saat olan pişme süresi yarım saate inmişse bu, bunun bir var. şekilde açıklanması gerekiyor. <gülüyor> bu ilginç. Yavuz çok güzel anlattın. Ya. Yani e, kemikleri kemik olmaktan çıkmış pişme süreleri de azalmış. Evet. Ne oldu bu tavuklara? Ne oldu bu tavuklara? <gülüyor> bunun üzerine okumaya başladım. E, bu konuda üretimi yapan firmaların temsilcileri bir geldiler bilgilendirdiler. Bu bilgilendirmeler sırasında tabii ki faydalı oluyor. Aklınıza takılan aslında kolay bulamayacağınız şeyleri de soruyorsunuz. Onlara da teşekkür ettik. Fakat ondan sonra ben konuyu okuduğumda ki bunlar Poultry Science gibi böyle Amerikan dergileri olayın dehşet bir boyutta olduğunu gördüm. Bilimsel dergiler. Bilimsel dergiler. Amerikan, evet tavukla ilgili bilimsel dergiler böyle birkaç tane dergileri var ve 50 yıllık 60 yıllık falan dergiler bunlar. Çok eski dergiler. Türkiye'de tavukların dönüşümü 1980'lerin ortası sonu civarında oldu. Daha öncesinde yoktu. Bir, bizim fenli tavukçuluk dediğimiz girişim var. Yupi tavukçuluk. Sonra dayanamadı. Çünkü arkasından girenler o kadar hızlı üretim yapmayı başardılar ki... ...45 günde ve e, inanılmaz bir başarı yine... ...1.7 kilo yemle 1 kilo tavuk oluşturmayı başarıyorlar. Nasıl olur? Bu yani? nasıl olabilir? Yani bu kadar... Verimli bir dönüşümün olması biyolojik bir sistemde mümkün değil. İşte o zaman anlaşıldı mesele. Bunlar hayvanın kendi metabolizmasını baskılamayı bunun yöntemi olarak bölemişler. Bunu nasıl yapıyorlar? Hayvana sonuçta antibiyotik veriyorlar. Şimdi ara bir toplumda işte antibiyotikle veriyorlar, antibiyotik veriyorlar. İşte kesimden önce kesiyor. Hayır bu öyle bir şey değil. Yani bu hayvanların sağlığını korumak ya da hayvanın... Olası açık olduğu enfeksiyonları engellemek için bir durum değil. Hayvanın büyümesini antibiyotikle hızlandırıyorlar. Büyüme bir cins factor. büyüme faktörü. Growth Promoting Antibiotics deniliyor zaten. Hı hı. Kullanılan sınıflar insan için kullanılmayan sınıflar. Hayvanlara bunu verdiklerinde hayvanın bağırsak gelişimi duruyor. Yani normalde bağırsak kendisi de bir metabolizma sahibi. Yenilen yiyeceklerin büyük bir kısmını bağırsak kendi metabolizması için kullanıyor. Çünkü bu gerekli bir şey. Bunu durdurduğunuz zaman bağırsak gelişmiyor zaten. Kısa bir bağırsakları ortaya çıkıyor. Onun dışında hayvanın dolaşmaması lazım enerji harcamaması için. O yüzden hayvanın aslında oturuyor pozisyonda olmaları muhtemelen bunlar için çok büyük avantaj. Bir tavuk çiftliğinden değil de tavuk tarlasından bahsediyoruz. Ben bu hayvanların yakalanma süreci falan diye bir şey olduğunu zannetmiyorum. Oturdukları yerden bunları topluyorlar. Çünkü hayvanın kemiğin... Gelişmiyor. Şimdi herkes lütfen pişirdiği tavuğa baksın, yarım saatte pişiren tavuğa, diz eklemlerine, butunun eklemine baksın. O sarı dokuları görecek, kocaman kocaman. Kemiklerini şöyle bir kolaçan etsinler. Organik diye satılanın bile kemiği katlanıyor. Böyle bir şey olmaması lazım değil mi? Değil. Kemik, kırılır. tavuk kemiği kediye köpeğe verilmez denir çünkü kırılır ve çok sivri kırılır. Sağına soluna batar o yüzden verilmez denir ama bu kemiklerin kırılma özelliği zaten yok. Hayvanın lades kemiği çekiştiriyorsunuz kırılmıyor. Lades tutulması da mümkün değil. Günde arkadaşım <gülüyor> telefon ediyor. Ya Yavuz sen haklısın bunlardan lades olmuyor. Senin yüzünden iki tane tavuğu attım dedi. Ama doğrusu budur. Çünkü şöyle bir ciddi sorun var. Jöle oluşturamamasının meselesi hmm, de evet. görüldüğü kadarıyla kullanılan antibiyotiklerin hayvanın jelatin yapımını bozması. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü jelatin yapımını bozan antibiyotik kavramı siz de biliyorsunuz. Türkiye'de de dünyada da pek çok antibiyotik piyasadan çekilmesine neden oldu ve florokinolonlar dediğimiz o sınıf zaten çocuklara verilmiyor. Bir kere de bile ana eklem ana ...topuk tendonu gibi böyle çok sağlam tendonların kopmasına Hı -hı. neden olabiliyorlar. Bir, Bir grup antibiyotik var. Florokin oranlar örneğin. Bunlar e, eklem oluşumunu... E, bozuyorlar. bozuyorlar. Kıkırdak oluşumunu bozuyorlar. Ve bu nedenle de e, insanlarda kullanımı kısıtlanıyor gitti evet. çeşitli i̇şte çocukluk yaşlarda kullanılıyor. Peki bu antibiyotikler yani saydığın bu olumsuzluklara sahip olan antibiyotikler... ...tavuklarda kullanılıyor mu? Çok büyük olasılıkla. Çünkü florakinolon sınıfı ya da benzer sınıflar var. Biz bunları duymadık. Aviyamisin gibi bir antibiyotik. Virginia misin gibi bir antibiyotik. Bunlar yok. Avoparsin. Bunların Avoparsin gibi bir antibiyotik. Bunlar bizim bildiğimiz antibiyotikler ama, değil ama e, grup olarak sınıflar, aynı sınıf, aynı sınıflar. Aynı sınıflar. <gülüyor> yani kinolon sınıfı bir antibiyotik Peki. kullanıyor. Peki bu antibiyotikler insanlara kullanılmayan antibiyotikler. Hayır öyle demeyelim yani aynı e, grup. Hayır hayır kim, grup. Değil, demin saydığınız. Ha, onlar kullanılmıyor. Hayır bunlar sadece tavuk endüstrisini kullanılmıyor. Ama evet. insanda kullanılanlarla aynı grup, aynı grup antibiyotikler. Ve yani. insanlarda o grup antibiyotiklerinin kullanımında bir takım sakıncalar var. Çok ciddi sakıncalar Peki. var. bu antibiyotikler yani aynı grupta yer alan insanda kullanılmayan tavukta kullanılan antibiyotikler Bir, ne için tavuğa veriyorlar? Bağırsaklarının gelişimini engellemek için bu sayede hayvan daha az enerji harcadığı için aldığı yemin enerjisini sadece ete dönüştürüyor. Hmm. Bu e, boyut olarak inanılmaz bir şey. Örneğin hayvanın göğüs etinin büyümesini istiyorlarsa L-metyonin yerine D-L-metyonin diye bir şey yavuz? kullanıyorlar. Evet. DL methionin <gülüyor> <biz ne> <gülüyor> bakteriye sentezlettirilmiş. Dünya Tarım Örgütü'nün sayfasına baksın merak edenler. Yılda 600 bin ton üretimi var. Muhtemelen Japonya'da falan üretiliyor. Nereye DL methionini alırsa hayvan bunu domuzlarda da yapıyorlar. Bunu başka et amaçlı üretimde de kullanıyorlar. Hayvanın göğüs eti büyümeye başlıyor. Tavuk kanatlı ama uçmayan bir hayvan. Göğsünün aslında büyümesi beklenmiyor. Bunu yaparsanız ama olabiliyor. O yüzden büyük göğüs etti tavuğu yetiştirmenin yöntemi DL etiyonin. Fakat ilginç olan şudur 50-60 yıllık bir geçmişi olan dergilerden ve bilimden söz ediyoruz. Bilim denebilirse buna hayvanların sağlıklı olup olmadığına dair hiçbir şey araştırmamışlar. Ben sadece 3-5 tane yayın bulabildim. Birkaç tanesi Türkiye'den yapılmış. 45 günlük mesela piliçlerde kalp gelişimleri bozuk. Bir araştırma Amerika'dan yapılmış. 1957 besleme tipiyle 2001 besleme tipini karşılaştırıyor. 2001'e 2001'de hayvanlar 57'ye göre daha çok ölüyorlar. Daha fazla sağlık sorunları var ve adamlar oraya not düşmüşler. Finansal nedenlerle biz bu hayvanların sağlığını araştıramadık diye. Bunu söyleyen North Carolina Üniversitesi. Paraları yetmemiş hayvanlar sağlıklı mı diye bakmak için sadece karkaslarının ağırlığına bakmışlar ne kadar et yaptı diye bunları kontrol edebilmişler. Yani, yani sadece bu Allah hayvanlar var, pardon bu, bu e, tavuklara bu uygulamalar sonucunda bir sürü olumsuzluklar işte kalp kası bağırsakta değişimler falan onların insana yansıması insan sağlığınızı da ettirilmişler. Hiçbir şekil şekilde var. araştırmamışlar. Ama sonuçta bütün amaç olumsuz. O hayvanların tavuk, tavukların göğsünün ya da etinin daha fazla olması. Tabii para Tek edebilecek amaç. noktasının artırılması gerekiyor. Yani kemiğinin sağlam olmasının onlar için hiçbir değeri yok. Çünkü para etmiyor zaten. Bilakis gelişmemesi ve onun gelişimini harcanabilecek metabolizma enerjinin de ete harcanması isteniyor. Hı. Hayvanın bağırsağının gelişmesi istenmiyor. Hayvanın ne falan onların bir alakası yok. Hayvanlar 45 günlüğe geldiklerinde bunların %4,5'u kalp krizinden ölüyorlarmış. Yüzde iki buçuk civarında vücut içinde sıvı toplanmaları var. Bunların nedenleri hiçbir şekilde araştırılmamış. Bir okur sonuçta mail attı. Dediler ki bu kadar hızlı geliştiği için hayvanın kalbi yetmiyor. O yüzden kalp yetersizliği hmm. tablosu içerisinde sıvı toplanıyor diye açıklamış. Başka bir nedeni yoksa. Ve bunun içine bir de eklenmiş olan son yılların sorunu var. Son 10 yılın falan. Türkiye'de de son 5-6 yıldır aşikar sorun. GDO'lu soya kullanımı. GDO soya, genetiği değiştirilmiş soyanın... ...tahmin edilebilirliğinin çok ötesinde amaçları var. Yani onlar sadece bir şey değiller. Peki Yavuz çok ilginç şeyler söylüyorsun. Çok da e, sert demin de yani çok çarpıcı şeyler. E, ama bir e, soluklandıralım seni müsaade edersen bir müzik arası verelim. Ama bu parça ilgini çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'da da bu konulara değinen ve e, organik tarımı e, savunan bir çiftçiler grubu var. Büyük bolsundan bilirsin Bové, Jose Bove onun başını Bilmiyorum. çeker. Bu işte Avrupa topluluğu, tarım yasalarına falan karşı çıkan, örgütleyen bir kişi. Onu desteklemek, o grubu desteklemek için bir CD çıkmıştı Fransa'da. Peysam adı. Peizam değil de Peysam. Onun içinde çeşitli şarkıcılar tarımla ilgili parçalar söylüyorlardı. Hmm. Bu da sana bizim hediyemiz olsun. Şükürle doğum günü armağanı olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Çok evet. teşekkür evet, ederim. Doğum günün günü oldukça iyi bir Fransız müzisyendir. José Bovet için, Bovet için söylüyor. Pado de Dimanche. Depuis la de Milan que tu te lèves tous les matins. Bien avant l'aube pour t'en aller bêcher la terre Avant que le grain ne devienne un morceau de pain Combien de sueur, combien de peine et de misère paysan mon frère Pas de dimanche Pas de vacances Mais des nuits blanches En abondance Deux mille ans Que tu obéis Au même seigneur Et tu vaux bien moins Que ton chien Pour ses canailles Va leur dire enfin Que cette terre N'est pas la leur Qu'elle n'appartient Qu'à celui Qui la travaille Paysan bétail Pas de dimanche vacances trousser tes manches dans le silence tes champs en jachère Ils ont saisi tes machines Ton pauvre troupeau Tu n'as gardé que ton fusil et ta cartouchière Quand ils viendront prendre ta ferme Fais-leur la peau Pisant ton beau Pas de dimanche Pas de vacances Parfois la branche çiftçilerdeki Çocuklardakini... 2 şube iki Şuba, e, pardon 2 Mart 2012 94.9'a çıkardıydı önce Sağlık programında e, Yavuz Dizdar'la e, konuşuyoruz ve e, tavuk sektöründen başlayıp gıdada olup bitenleri neler oluyor vay canına dedirtecek şeylerde öğreniyoruz. Etik bir sorum Evet, şimdi biraz önce tavuklara antibiyotik verilmesinden bahsettik. E, bu e, gerçekten hani çok önemli de bir konu biz de mikrobiyoloji alanında çalıştığımız için bu, bunu birebir şahit oluyoruz ben onun için oradan girmek istedim şimdi bu örneğin ki olan bu bit bir örnek Başka örnekleri de var. Kinolon grubu antibiyotikler insanlarda da kullanılan ama çocuklarda hani bu nedenle o jelatin yapısını bozduğu için, eklemleri bozduğu için çocuklarda kullanılmayan antibiyotikler. Ama hani ben altını çizmek için tekrar söylüyorum. E, tavuklarda aynı gruptan olan, bunun öncüsü olan başka antibiyotikler kullanılıyor. Ve dolayısıyla tavuklara kullanıldığı için bir de antibiyotiğe direnç sorunu. Ortaya çıkıyor Biz de bunu yaşıyoruz. Hastalarımızda izole ettiğimiz bakterilerde, mikroplarda. Mesela Campylobacter diye bir bakteri var. Bu bakterilerde ee, Tayland'da ya da Tayvan'da, şimdi hatırlayamadım, direnç %80 ama Avrupa Birliği ülkelerinde kinolon direnci daha düşük 10-20 gibi oranlarda. Türkiye'de kaç dersiniz? Yine Aynı uzak doğuda olduğu gibi yüzde seksen ve yüzde seksen küsur. Yani bir kamplobakter enfeksiyonunda kinolon kullanılamayacak duruma gelmiş. Şimdi i̇şte bunu araştırdığımda ben de yine bu tavuklarda bunun önce antibiyotiklerinin kullanılmasının beslenmedi. E, bunu açık açık literatürlerde yazıyor zaten. Evet. E, bunu söylüyorlar. Kötü yani literatürde yazıyor bunlar. Literatürde zaten. bu yazıyor. Peki e, zaman, e, bu, şöyle yapalım mı? Pardon. Yok. Yani. O zaman e, tavuklarda işte e, bu tip e, antibiyotik kullanımının hani tavuğu enfeksiyondan korumak falan gibi bir amacı yok. E, tavuğun e, daha etli butlu daha çabuk büyümesi daha fazla etinin süratlenen yani tüketilmesi para kazanması için yapıyor. Peki bunun sakıncası ne? Tavuk erken büyüdü. Tavuk erken pişti. E, bize ne deseler? Tabii. Bunun sakıncası şurada. Şimdi tavuğun erken pişmesi demek kolajeninin tam sentezlenmemiş olması anlamına geliyor. Kolajen yapılamamış. Kollajenin hmm. anlamı şu. Geç pişmeden sorumlu olan molekül. Evet. Çünkü bunun suda çözünürlüğü çok zayıf. Hatta bir ek kültür bilgi vereyim. Ben de başkasından aldım. Osmanlı yaylarının çok güçlü olmasının nedeni öküz aşil tendonunun kollajeninden yapılması. Hmm. İki gün kaynatıyorlarmış. Ve bununla yayı kapladıkları zaman çok güçlü bir yay elde ediliyormuş. Dolayısıyla kollajen Olağanüstü bir gücü içerisinde barındırıyor. Bu bir şekilde doğanın sunduğu bir e, avantaj. Eklemlerdeki bu yapılar. Elbette. Şimdi eskiden tavuklar nasıldı diye hatırlamaz. Hiçbirimiz artık hatırlamıyoruz ama eklem en azından parçalanmazdı. Şimdi tavuğu pişirin 30 dakikada. Masanın üzerine 15 santimden bırakın. Tavuk zaten dağılıyor. Çünkü yapısı yok. Alamıyorsunuz. Tencereden evet. de alamıyorsunuz. Alamazsınız parçalanır. Bu parçalanmaya neden olmuş kalıntı bunun içerisinde var mı yok mu büyük olasılıkla var. Çünkü sentez bloke edilmiş ve orada kalmış ve dolayısıyla biz yediğimiz zaman bu kalıntıyı alıyoruz. Bunların bir hafta önce antibiyotiği kesmesinin herhangi bir anlamı yok. Zaten içerisinde var bu ve bu rezidünün geçmesi demek bize şu anlama geliyor. Zaman içerisinde artan bir fıtık problemi. İnsanlarda şu an bir fıtık problemi var. Dişlerde dökülme. Aynı şekilde diş yatağının sentezi bundan etkileniyor. Kemik yapısında bozulma. En ufak bir darbede kırılmalar. E şimdi dediğim ne kadar çok mesela çocuk işte, bir yerden düşmeye gerek yok. Şöyle poposunun üstüne otursa orası burası kırılıyor çocukların. Çok Hafta yani. sonu arkadaşım arıyor. Benim arkadaşım... yani kızım da öyle yaşamış. Tabii. Yani kızı da onun okulda şakalaşırlarken arkadaşı duvara itiyor şöyle bir sert çarpma yok bir yere düşme yok sonuç parçalı dirsek kırığı herhalde duvara kavuşurken ellerini koyduğu için. Hı hı. E şimdi böyle bir durum söz konusuysa bu tavuklar için hala işte bakın ne güzel size yarım saatte pişen tavuk yaptık gibi bir argüman e, kabul edilebilmenin ötesinde gülünç olarak karşılanır ve endüstri bu konuda bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Hala bir açıklama bu söyleniyor yapmadı. Söyleniyor mu peki dile getiriliyor herhalde bu değil mi? Yani senin ya... yazıları okuyorlar. Hı. Çünkü 5. yazının sonunda lütfen deyip telefon ettiler. Biz güvenli kendimizi bile denetliyoruz falan şeklinde ama ben de insanlara o zaman dedim bana 45 günlük normal bir piliç bunun antibiyotiksiz. Efendimler 45 günlük piliç bir yumruk büyüklüğünü geçemez. Ha, Mümkün değil böyle Bu tarz e, yapay bir şekilde hızlandırılması için diye verilen uygulamalar olmaz Olmazsa normalinde... 45 günlük piliç evet, küçücük olacak. Evet. Olacak. Küçücük oluyor. Bunların 45 günlükleri büyük. 45 günlükler bizim piyasadan aldıklarımız zaten. 45 günlük piliçleri yiyoruz evet, biz. Biz 45 günlükleri yiyoruz. 80 güne falan eriştirebilirlerse ki hayvanlar 80 güne... Ulaşmaları, erişmeleri azalıyor çünkü ölmeye başlıyorlar. Normalde ne kadarmış tavuğun yaşam süresi? Normalde uzun. Uzun. Ama bizim önümüze gelenler büyük olasılıkla bildiğimiz normal organik olarak ürettikleri söylenenlerin 81 günden önce kesimi yasakmış. Hmm. Bizim önümüze gelen tavuklarda 5-6 aylık tavuklar. 5-6 aylık tavuklar yavaş pişen aslında Ee, bizim önümüze gelen dediğiniz hı. bu piyasadakiler değil hayır değil hı hı. yani bulabiliyorsak eğer hı hı. çiftçiden hı hı. alabileceğimiz tavuk 5-6 aylık ve kart değil yavaş pişen hı hı hı. bunlar ama bu doğanın katma değeri hayvanın hı hı. içinde hı hı. bir doğanın sağladığı katma değer var bir hı hı. emek var endüstri bunu çalıyor hayvandan çünkü endüstrinin önünde çalabileceği şey zaman zaman demek hayvanın daha çok yem yemesi demek Daha çok tüketmesi demek. Bunu engelleyip de 45 günde kesilebilirlik hale getirirse korkunç bir ekonomik yırdı sağlıyor. Hı hı. Ve şu an İstanbul'da sadece Taksim'deki dönercilerin günde 3,5 ton döner sattığını söylüyorlar. 3,5 ton tavuk döneri satıyorlarmış. Endüstri bu tavuk dönerini de onlara onlar kendileri sağlıyor. Yani kimse oturup dönerini kendisi hazırlamıyor. Hazırlayıp getirip önlerine koyuyorlar. Onların butlarını muhtemelen piyasaya veriyorlar. Çünkü piyasada göğüs eti Türkiye'de çok fazla tüketilmiyor. Şahane bir düzen kurulmuş ve bu neyin üzerine oturtuldu? Bir de işin öyle bir çirkin yanı var. Bu iki buçuk milyon tavuğun yakılarak öldürüldüğü kuş gribi hezeyanı üzerine oturdu. 3 sene kadar önceydi. Bu söylediğim rakam çevre raporudur, bakanlığın raporudur. Bir kuş gribi hezeyanıyla birlikte yurt dışından Türkiye'ye empoze edilmiş... Biz büyük bir marifet sanki bir şey varmış gibi kendi tavuklarımızı yaktık. Çiftçiye sadece bir kere parası ödendi, bir tavuk parası ödendi. Ve şu an Kars'tan gelen köylü tavuğu marketten alır hale geldi. Soruyorum sen nereden alıyorsun diye önüme gelen hastaya marketten alıyoruz diyorlar. Her yer böyle bütün. Evet. Ülkede şu an çiftçinin elinde tavuk kalmadı, yumurta kalmadı. Bütün hepsini endüstriye bağladılar, marketlere bağladılar. Peki, bu din bahsettiğin e, toparlamak için e, ya da daha iyi anlaşılsın diye şu şeyi söylemek istiyorum. E, 45 günde önümüze geliyor tavuk, çok daha süratli büyüyor. Ve e, tavuktaki bu olumsuzlukların o tavuk eti yendiği zaman insana yansımaları nasıl olabilir? İşte demin söylediğin kemiklerin kırılması, eklemlerin oluşması tavuk eti sonucunda o bir takım kalıntıların geçmesiyle mi oluyor? Evet. Anladım. Kalıntı de, çünkü içinde kalır. Çünkü kalıntı kalmamış olsa hayvanın kolajenin yapımı tabii, devam, devam eder. Mesela. Kolajen düzgün olur. İki saatten önce pişmez. Yani hayvanda kolajen e, oluşumunu geciktiren yapı insana da yansıyor. Evet. De. Özellikle Peki. çocukluk çağında yedirmesi o zaman tehlikeli bir yandan. Tehlikeli o zaman. Tabii. Tehlikelinin tabii, ötesine geçiyor. Tabii. Yani bu Kabul edilebilir bir de, falan bir şey değil. yani de bu, bu bu bilgi yeni bir de tabii Beti Gül'ün söylediği klasik olarak antibiyotik direnci ve işte çeşitli bakterilerdeki e, direnç konusu var. E, ve sadece tavuk eti için değil değil mi? Bir takım e, sütü falan alınan e, büyükbaş hayvanlar için işte koyunlar, keçiler, e, inekler için değil mi? Antibiyotik konusu bizim ülkemizin genel sorunudur. Evet. Çünkü hayvanları doğal ortamında değil de siz fabrika gibi kapalı yerlerde tutmaya çalıştığınız zaman hayvan ister istemez sağlığını yitiriyor. O zaman siz bunu ortadan kaldıracağım diye mecburen antibiyotik veriyorsunuz. Evet. Geçen haftalarda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı'nın açıkladığı işte sütlerde antibiyotik evet. var şey. Bunu zaten herkes bilir. Evet. İçeriden de herkes bilir. Dışarıdan da ama varsa bile karıştırıldığı için seyrelir. Bütün mesele budur. Evet. Seyreltik olması tabii ki antibiyotik direnci için daha ciddi bir risktir. Evet, evet. O da ayrı bir Hı -hı. mesele. Fakat sonuçta eklenmiş olan ana sorunlardan bir tanesi de şu an genetiği değiştirilmiş soya ile ya da <gülüyor> i̇şte mısırla ilgiliydi ben de onu soracaktım. O konuda ee, ne oluyor? Pardon. Ya ona gelmeden ee, bu peki bu tavuk şeyinde kafam takıldı. Yani bu aslında bu uygulama bir suç değil midir? Yani insan sağlığıyla böyle oynamak. Peki bakanlığın yetkili mercileri vesaire bunların kontrolü denetimi yatımı Evet ve bu soruya ilave olarak örneğin Avrupa toplu kriterleri olduğu zaman ee, gıda sektöründe Bunlar olmuyor mu? Yani diğer bir deyişle Avrupa'da bu, bu sorun yok mu? Avrupa'da bu sorunun farkında ama bizden çok çok farklı bir durumda değil. Heh. Yalnız Avrupa'da tavuk üretiminde antibiyotik free diye bir kavram var. Hiç antibiyotik kullanılmamış olan tavuk ayrıca var. etiketleniyor. Böyle bir kavramları var. Ama bu endüstri bir şekilde kendi standartlarını Avrupa'ya da yerleştirilmiş. Amerika'da zaten standartları bunlar. Türkiye'ye de yerleştirmeye çalışıyor ve daha doğrusu yerleştirmişler. Yerleşmiş durumda. Ama Avrupa nispeten yine temkinli. Amerika'ya oranla mesela. Amerika'ya oranla çok fazlasıyla temkinli. Amerika zaten tavuğu sonuçta kızartmalık bir ürün olarak görüyor. Kimse Amerika'da tavuk suyuna çorba Doğru. muhtemelen yapmıyordur. Herhalde. Ama E, tatsız bir şey yedirtebilmek için bu sefer etrafına bir bulamaçla derin kızartmayla bir tatlandırma yapması evet. gerekli. Onların endüstrisi zaten bunun üzerine kurdu Soslar, muhtemelen. Tabii, bu hayvanların çabuk pişmesini de endüstri talep etmiş ya da e, sevinmiştir bu özelliklerinden ötürü. Bir şeyin hızlı pişmesi. Evet. Türkiye'deki durumda ise mevcut seçenek yine yok. Sıfır. Nasıl ekşimiyen yoğurtlar tek piyasa hakimiyetine sahipse ya da ekşimeyen yoğurt sütler bozulmuyor yoğurtlar değil mi? Bozulmuyor. Sıfır hiç bozulmuyorlar. Ben 5 ay önce su soğuk dam yoğurt verildi. Bir tava yoğurdu. O bölgede üretim yapan bir büyük Türkiye çapında kuruluşun yoğurdu. 1 ay buzdolabında sakladım. 2 ay tezgahta sakladım. 18 Aralık'ta enstitüdeki konuşma sırasında herkesin gözü önünde açtım. Bakın buyurun diye. Onlar da gördüler ekşime falan olmadığını. E belki gün tekrar baktım. 5 ayı falan geçmiştir. Hala görüntü olarak bir değişiklik yok. Evde duruyor buyursun. Ne e... güzel değil mi? <gülüyor> Şahane. Dayanıklı beyaz eşyalar. Evet. Ve Dayanıklı da beyaz eşyalar. Diyorlar. Dayanıklı <gülüyor> beyaz eşyalar. Şey hayır ekşi yoğurt da lazım oluyor. İşin kötü bazen. <gülüyor> değil mi? Hani eskiden yoğurtlu çorbalar falan yapıldı. Şimdi, Şimdi ekşi yoğurt bulamıyorsunuz. Okudukça ironik kısmı var. Evet. Mesela bakterilerle bu kadar hayvanın metabolizmasını bozdukları ve Büyümeyi tavukta hızlandırdıkları bir eşdeğer yöntem ise sakaromice cerevisya'yı kullanmak. Bunu da yapabiliyorlar. Aslında elimizde böyle bir ekşiyen yoğurt kavramı olduğu zaman böyle bir imkanımız var. Çünkü bu ekşime olayı tamamen yoğurt içerisinde bizim için koruyucu olan moleküller üzerine kurulu. Onların sayesinde ekşiyor. Evet. Türkiye'de büyük olasılıkla zaten tarım ilacı konu kullanımı konusunda ya da bir tür katkı maddeleri, büyüme hızlandırıcı antibiyotikler vs. Zaten sorunumuz vardı. Yoğurdun elden gitmesi sorunu bir anda bizim için aşikar hale getirdi. Çünkü biz her öğünde mutlaka yoğurt yiyen, dünyada da açık ara önde olan ülkeyiz. Herkes bu tür ürünleri başka şeyden alıyor. Fransızların sofra şarabı vardır. Aynı şey şarapta da kuşkusuz var. Aynı şey birada da kuşkusuz var. Ama bizim tükettiğimiz ana koruyucu olan faktör yoğurt, ayran bunun içerisinde vardı. Bu homojenizasyonun işin içine girmesiyle birlikte ekşimeme özelliği, bu glütasyon dediğimiz tutan, bağlayan, antioksidan özellikleri ortadan kaldırıyor. O nedenle biz aşikar bir tablo görmeye başladık. Bunu birkaç hafta önce Sayın Kenan Demirkoğlu'da ağırlamıştık biz programımızda. Süt konusunu oldukça ayrıntılı yerden demiştik. Ve orada Kenan da aynısını söylediğin gibi bütün bu işlemler sonucunda ortaya çıkan ve sanayi boyutunda piyasaya verilen sütün beslenme değerinin hemen hemen kalmadığından bahsetmişti. Ya da çok azaldığından. Yok. Yani içinden hala alabileceğiniz kalsiyumuş, aminoasit, mesele o değil. İşlevsel bir özelliği var sütün. Aynı şekilde yoğurdun. Bu ortadan kalkıyor. Bu işlevsel özelliğin ortadan kalkmasıyla gıda mühendisi arkadaşlarımız çok fazla ilgili değiller. Onlar hala palatabiliti dediğimiz damak tadına uygun mu? İşte yedirtebiliyor hmm. muyuz? Bunlara bakıyorlar. Ama işlevsel özellik dediğiniz zaman orada akan sular durur. Çünkü doğanın mantığı bu. Bebek bir şekilde dışarıdan alınacak olan toksik maddelerden de korunmak zorunda. Sütün mantığı besleme dışında özellikle tabii, böyle tabii bir değilim. adaptasyonu yapabilmesi hayır işin kötüsü piyasada ekşimeyen yoğurt var hani yoğurt evde yapalım desek süt nerede sütü, ana sorun mu ha, sütü e, hadi inek falan besleyen bir yer bir köy müeği bulsak oradan Hı. alalım desek bakalım o inekler neyle besleniyor öyle değil mi yani şimdi inek ya da hayvan yemlerinde de birtakım şeyler maddeler var Çiftçinin yani, bu konuda e, çok büyük sorumluluğu var. İyice yani, evet. çıkmaz çıkmaz içerisinde ve çok büyük sorumluluğu var. Üretimini bir şekilde şehre de ulaştıracak ama beri yanda o üretimin kaliteli olduğu konusunda güvenceyi verecek. Çünkü bu kadar çarpık çurpuk durum varken ortada bunun herhangi bir meslek grubu tarafından örneğin ziraat mühendislikleri ortadan kaldırılması artık mümkün görünmüyor. Tarım hmm. ilacı kullanımı çok ileri boyutlarda. Ve bizim işin kötü yanı ne kadar tarım ilacı kullanıldığı konusunda bilgimiz yok. Tabii, çok Ülke olarak da bilgimiz yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Peki bir müzik arası daha veririm. Ondan sonra... ...hem buna devam edelim hem de şu... ...G.D. Oğlu Soya'dan bahsediyordun... ...Evuz belki onunla bitiririz. E, ikinci parça... E, ...aslında hani pazar günü... ...o utanış verici bir miting konmuştu ...Taksim Meydanı'nda. Onunla ilintili olarak... ...çalacaktım ama e, parçanın... yani ...seçtiğim e, sanatçı ve... ...parçası senin doğum günlendi... ...ilgili galiba. Şimdi e, güleceksin... ...denk düştü. Şarlazlıur'un bir... E, ...CD'si çıkmıştı çeşitli müzisyenlerle beraber diyorlar. Diyetler yapıyordu. Diyetler yapıyordu. <gülüyor> Çok besinler esnameden bahsettim. <gülüyor> ee, bu parçayı İngilizce olarak Elton John'la birlikte sesleniyor. Yesterday when I was young. Özür dilerim. Çok güzel. <gülüyor> Doğum günü de <düşündüm gülüyor> için. Yesterday <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> When I was young The taste of life As sweet as rain Upon my tongue I teased the life As if it were A foolish game The way the evening Breeds May tease a candle flame The thousand dreams I dreamed The splendid things I planned I always built A lost On weak and shifting sand I lived by night and shunned The naked light of day And only now I see Other years ran away Yesterday When I was young So many drinking songs were waiting To be sung Much pain my dazzled eyes refused to see I ran so fast that time And you at last ran out I never stopped to think what life Life was all about And every conversation I can now recall Considered itself with me Me and nothing else at all Yesterday, the moon was blue And every crazy day brought something new to do I used my magic age as if it were one And never saw the waste and emptiness beyond The game of love I played With arrogance and pride And every flame I lit too quickly Quickly died The friends I made All seemed somehow To drift away And only I am Left on stage To end the play There are So many songs in me That won't be sung I feel The bitter taste of On my tongue The time has come for me to pay For, for yesterday, yesterday. 2 Mart 2012 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız. Charles Navur, Elton, John'la birlikte seslendirdiler. Yesterday when I was young. Şimdi dinleyicimizden bir soru geldi. Biraz önce ara verirken biz müzik arasında. Diyor ki dinleyicimiz işte biz mikrosdan ya da oradan buradan marketten işte kilosu 2 kilosu 5-6 liraya tavuk alırken söylediğiniz gibi bir doğal tavuğu işte 30-35 liraya. ...almak mümkün, e, halk ne yapsın gibi böyle bir soru geldi. Ben yorum yapmadan size bırakayım. Soru bakış açısına göre değişir. Hani fiyat sadece dikkate alınacaksa öbürünün çok ucuz olması... ...ama bir yanda onun neden olacağı bir takım tablolar varsa... ...onun maliyetini göze alırlarsa eğer çocuklarının hastalanması... ...çocuklarının tendonunun kopması, dişinin dökülmesi... 20 yaşındaki insanların implant çaktırtmak zorunda kalması gibi durumları, o zaman bu tavuğun fiyatları arasındaki fark kuşkusuz bambaşka bir yere gider. Çünkü diğerini sizin ortadan kaldırmanız mümkün değil. Kopan bir tendon değil sadece mesele. Bunun ciddi bir çarpma sonucu bir can kaybıyla da sonuçlanabileceğini herkes çok iyi bilmeli. Hmm. En ufak bir darbe ile bir kemiğin kırılması, bir yerinden oynaması, bunları herkes dikkate almak zorunda kuşkusuz ben... 6 liraya 7 liraya bu tavuğu yerim demek isteyen insanlar da çıkacaktır. Ama bununla alacakları karşılık sonuçta sağlıklarının elden gitmesi. Ha buna karşı biz ne yapalım? Bu tabii ki iyi bir soru. Buna bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor. En azından bu üretim tarzının ortadan kaldırılması lazım. Bir şey ucuzdur diye iyi olduğunu kimse düşünemez. Bir şeyin öncelikle sağlıklı, güvenli ve sizin sağlığınızı sürdürebilir olduğunu bilmeniz lazım. Hayvanı muhtemelen canlı haliyle görseniz korkup kaçacağınız kadar tavuk dışında bir canlıdan söz ediyoruz. <gülüyor> Tüyleri dökük, gaga yapısı falan kesik, yerinden kalkamayan, kalktığı takdirde eklemleri taşımayan, kemikleri kırılan bir hayvan bu. Bunu bu halde görse kimse yenemeyeceğini hmm. bilir. Hasta hayvan yenmez efendim. İster 6 lira olsun isterse bedavaya versinler. Doğru aslında. Hayvanların evet, birbirlerini yemesi söz konusu. Tavukların artıklarını diğer tavuklara yedirtiyorlarmış. Bunu evet. endüstrisi kendisi söyledi. Bunun adı yamyamlıktır. Bunun bir önceki örneği sığırların kemiklerinden yem yapıp beyinlerinden çıkarttıkları deli hastalığıdır ya yani bunun tartışılabilir bir yanı yok. Ben de şimdi onu söyleyecektim aslında. Yani şimdi bu sizin saydıklarınız görünen zararları. Bir de kim bilir bizim bilmediğimiz daha. Yani ya mesela bir on yıl, 20 yıl sonra gelişecek ne tür hastalıklar olacaktır? İnşallah olmaz ama hani böyle bir imkan. Olmayacağını biliyoruz ama insanlar yedikleri şeyin ne olduğuna çok dikkat etmek zorundalar. Bu şekilde ben bunu yerim, karnımı doyururum diye düşünüyorsa insanlar bilsinler ve yapsınlar. Ama bilsinler. Evet. Yani... Şey diyeceğim yani her şey bir şeymiş gibi görünüyor. Yani tavuk tavukmuş gibi görünüyor o zaman markette. Mesela kaşar kaşarmış gibi görünüyor. Ben mesela öneriyorum iz, seyir izleyicilere de dinleyicilere. Mesela bir ucuz aldıkları bir kaşarı evde odaya koysunlar. Ben de bunu denedim. <gülüyor> denedim. Kaşar diye bir şey kalmıyor. Yani böyle bir topak bir şey oluyor. Sırf yağ olduğu için. Eriyor böyle hmm. garip bir şey çıkıyor ortaya. Halbuki eski kaşar küflenirdi Tabii. hani ortada falan kaldığında. Tabii bu, bu şöyle bir risk taşıyor aslında. Yani e, aslında çok kirlenmiş bir dünyada yaşıyoruz ve o nedenle ısrarla söyledim. Sadece ülkemizde mi böyle sorun var ve acaba e, Avrupa Birliği uyum yasaları tamamlanıp da e, oranın ilkeleri benimsenirse... Onun yönetmelikleri beğenirse bu sorun ortadan kalkacak mı diye hayır dedin özellikle Amerika'da bu almış başını gitmiş sadece Türkiye özgü sorunlar değil dünyadaki ekonomik düzenin sorunu yansımaları bu belki böyle büyük cümleler söyleyince insanlar pek önemsemiyorlar ama fakat e, korkarım e, 35 yıllık tavuk e, promosyonu yapıyoruz diye eleştiri alabiliriz. Yani bu korkarım deyip hani susalım diye demiyorum ama insanlar öyle bir paranoyal şeye yaklaşmaya başladılar ki her konuya siz onu değil o demek ki filan diye ama kimse şu kolajen hikayesini yani tavukların ne halde bizim önümüze paketlenip geldiğini bilmiyorlar ve bilmelerinde de yarar var dediğin gibi onun için devam yapıyoruz. Artı yani. biz yani ben açıkçası doğal tavuk kaçları lira onun farkında değilim ama yani muhtemelen daha pahalı olduğu kesindiriz. Evet, Peki şu şeye gelelim mi? GD oldu soya Elbette. Geldiyodu söyleye de gelin. Şunu yalnız genel e, söylem olarak söyleyeyim. Ben çocuktum tavuk yine pahalıydı. Hmm. Hani Benazus'un lafıdır bu. Fakirin evinde tavuk pişiyorsa ya tavuk hastadır ya fakir hastadır demiştim bana. Türkiye'de kimdi o? Hani Henry Benazus. <gülüyor> Yupi Tavukçuluk kurucusu. Hmm. Ve bu işte mücadele edemeyecek kadar bu endüstriye yenik düşmüş kişidir. 3 hmm. arkadaş başladıkları maceraları sonuçta Ee, rekabet sağlayamadıkları için 1.7 kilodan 1 kilo tavuk elde edebilecek zihniyetle tavuk çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı Sarayı'nın da çok önemli yemeklerinden. Biz, tavuk bizim yani ya yılbaşında pişerdi ya birisi hasta olduğu zaman pişerdi. Normalde gidip kimse tavuk almazdı. Tavuk günlük yiyecek olarak tüketilen bir ürün değildi. Evet. Öyleydi. Şu anki tavuklar öyle. Fakat karşılığında da bunu alacağız. GDO ile ilgili sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor. GDO bizim ülkemize de diğer ülkelerde olduğu gibi hiçbir şekilde ciddi bir analizden geçirilmeden sokulmuş yeni bir kavram. Fakat okudukça olayın göründüğünün sadece buzdağının suyun üstünde kalan kısmı olduğunu anlıyorum. Vardığım noktada artık patentlerini ve patentleriyle neyi hedeflemiş olduklarını okuyorum. Çünkü bir soyanın bir glifosat denen ot ilacına dirençli hale getirilmesi için içerisinde işte özel bir şeyin yerleştirilmesi gerekiyor. Bu özel şeyin sadece yerleştirilmesiyle kalmıyor. Yanında birkaç tane daha başka geninle yerleştirilmesi gerekiyor. Ha bunların ne gibi bir yan ürünü çıkar onlar tamamen farklı bir konu. Ama bakıyorsunuz patent bir taraftan bununla ilişkilendiriliyor. Biri taraftan ilişkili patent diye Amerikan... Patent dairesinin metni içerisinde prostat kanserinin tedavisinde kullanılacak teknolojiler geçiyor. O zaman tabii insanın kafası karışmaya başlıyor. Nasıl yani? Aç biraz. E, doğrusunu istersen ben de tam olarak Hı. anlayamadım ama glifosata dirençli soya soyu patentlendiği zaman patent aplikasyonunun başvurusunun içerisinde bunun ilişkili olabileceği diğer patentler de geçiyor. Evet. Dinleyiciler bunu Google'dan tarayarak bulabilirler. Google Patent diye bölüm bu patentleri zaten yayınlıyor. Orada alt gruplar içerisinde işte prostat kanserinin tanı ve tedavisinde kullanılacak bir teknolojiden bahsediyor. Efendime söyleyeyim e, hibrit başka soylar yaratmak üzere planlanmış bir başka <gülüyor> teknolojiden bahsediyor. Yani mesele bizim önümüze konduğu kadar basit değil. Soyadaki glifosat direnci gelen soyaların bütünü glifosata dirençli soya çok ciddi bir riski beraberinde getiriyor. Herkes bunu bilsin ama çok iyi bilsin. Bitkinin glifosat denen ot ilacına dirençli olması bitkinin içerisinde glifosatın bulunmadığı anlamına gelmiyor. Bilakis duyarlı değil hmm. ve muhtemelen yüksek miktarda var. Çünkü etkilenmiyor bundan. Hmm. Glifosatın... Hedef olan, hedef noktası bu bitkide bir şekilde başka şekilde kompanse edilmiş. Başka bir şekilde ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla bitki etkilenmese de içinde zaten glifosat var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan o yüzden defalarca istirham ettim. Ne olur şu baktığınız neye bakıyorsunuz siz tarım inacı ne buluyorsunuz Bizim, bunu bize bildirin diye. Hadi ne bulduğunuzu da geçtim. Neye baktığınızı söyleyin. Sizin neye baktığınızı bilmiyorsak eğer o zaman biz alanda bulunan insanlar olarak bir şey söyleyemiyoruz. Neye bakılıp neye bakılmadığı. yani Ona göre biz de bir şeyleri ekarte edeceğiz ve bu hastalıkların nedeni konusunda evet, bir çıkarıma varacağız. Bir ilişkilendirmeye gideceğiz. Bunu yapmamız mümkün değil ama muhtemelen bir şeye bakmıyorlar. Çünkü bugüne kadar en ufak bir açıklama bile gelmedi. Kaldı ki Birleşik Devletler bile 2009 yılında tarım ilaçlarının analizlerini kaldırmış. İptal etmiş toptan. Yapılmıyor. Allah Onlar da glifosata artık bakmıyorlar. Halbuki glifosat çok ciddi bir sorundur. Bütün türler için toksik olan bir ilaçtır. Hücrelerde değişimlere neden olur. Değişimlere Hı. neden olur. Ee, iyi denetlenmemiş, iyi sınanmamış bir ilaçtır. Ekosisteme katılması durumunda bile oradaki balıklarda, kurbağalarda... Tümör yaptığı bilinen bir ilaçtır. Sadece karıştığı kadarıyla. EPA'nın bu konuda raporları var. Fakat bizim ülkemizdeki kullanım konusu tamamen Allah'a emanettir. Yani çiftçi o gün içinden nasıl geldiyse o şekilde kullanır. Ve eğer ürünün fiyatı piyasada yükselirse hiç beklemeden toplar. Hmm. Geçtiğimiz haftalarda 3 tane arkadaşım bir tane tek portakaldan zehirlendiler. Bir tek portakaldan ortaya portakal soyup koymuşlar. Birisi kusunca sonradan öğrendik diğer ikisinin de kustuğunu. Güvenli market denen marketten alınmış portakalın bir tanesi bile üç kişiyi zehirlemeye yetti ve sonuçta ciddiyet sınırı artık alarm seviyesine gelmiş durumda. Bir açıklama yapılması gerekiyor. O zaman gdo'lu ürünlere karşı bir takım kısıtlamalar, önlemler falan bu çok etkin önlemler alınmıyor o kadar. Hayır Türkiye'de zaten kanunen geçmiş durumda. Mısırda, soya da Türkiye'ye girişi serbest bunların. Biyogüvenlik Kurulu da sürekli zaten izinlerini veriyor. En son hayvan yemleri için. Hayvan verildi. yemleri için zaten <gülüyor> tavukların beslenmeleri %98 düzeyinde GD oğlu soya ile yapılıyor. Bir de o var artı üstüne yani bütün yani bu, bunlar var. Yani ...antibiyotikle büyütmenin dışında... Bir ...süt de bu da var. hayvanlarında da kullanıyorlar... ...işin böyle bir sorunu da var... ...bunu da gelen hastalar söylüyor... ...Yavuz Bey diyorlar... ...zaten faturanın üstünde GDO'ludur diye yazıyor... ...tarım <gülüyor> destekleme kooperatifleri diyorlar... ...ücretsiz dağıtıyor bunu... Yani ...Rakya'da... ...başlarında da sütü alıyorlar yani. diyor... ...sütün bir kısmı diyor... ...bebek maması endüstrisine giriyor diyor... ...küçük üretim yapan bebek mama... Tabii ...firmaları var... ...bunlar bunu alıyorlar zaten diyor... E ...şimdi... Vatandaşlarımız ucuz tavuk konusunda ısrarlarını sürdürsünler bence. Bu şekilde GDO'lu ürünlerin de nimetlerinden faydalansınlar ama niye hastalanıyoruz diye o zaman şikayet etmesinler. <gülüyor> Tabii siz bu kanser hastalıklarının içinde olan bir uzman hekim olduğunuz için... Ee, geçen görüşmemizde de yanlış hatırlamıyorsam Yani çocukluk yaşa indiğini değil mi Artık kanser vakalarının Değişti Artış kanser? olduğunu Profilde çok ciddi değişiklik var yani. Çocukluk çağında görülen bir takım hastalıklar Erişkin yaşta hmm. görülür hale geldi Örneğin medulloblastom Küçük yaşın hastalığıdır bir beyin tümörü Şimdi artık 30-40 yaşlarında da hmm. görülüyor Meme kanseri görülünün... 50 yaşın sonrasında görülürdü Şimdi 25 yaşında görülüyor Sonuçta hmm, Hiç olmayacak tümörler görünüyor ve bizim patolojimiz gibi İstanbul Tıp Fakültesi'nin patolojisi ki bu konuda ben dünyada üstüne yetkin bir e, patoloji departmanı tanımıyorum. Onlar bile tanıvermekte zorunlu sorun yaşıyorlar. Çünkü hiçbir yere oturtamıyorlar. Atipik şeyler çıkmıyor. Atipik öyle. şeyler ve ben Marker olarak istediğim zaman o kanser belirteşlerini aynı şeyi onda da görüyoruz. Evet. Mehmet'e kadın yumurtalık kanserinde yükselmesi beklenen Marker erkeklerde 1500'ler seviyesinde seyrediyor. Herkezde genel olarak bir nöron spesifik enolaz yüksekliği var. Bunun nedeni mesela açıklanamadı. Herkezde 2 katı seviyesinde seyrediyor. Yani prostatta da öyle seyrediyor, memede de öyle seyrediyor. Halbuki bu sinir sistemi ile ilgili tümörlerde görülen bir marker. O yüzden Sağlık Bakanlığı da, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı da çok çok çok ciddi bir önlem almak zorunda. Bunun altından ne hastane açarak ...ne güvenli tarımdır diye insanlara umut vererek kurtulmaları çıkmaları mümkün değil. Yani suçu önlemezsek istediğimiz kadar hapishaneler açalım aynı şey değil mi? Peki e, kronik hastalıklar da öyle galiba yani değil mi? Çocuklarda mesela hmm. diyabette kronik kalp hastalıklarında ne kadar büyük evet. artış var? Çocuk hastalıklarından geçen haftalar içinde bir arkadaşımız geldi. 4 yıllık asistan. Ne düşünüyorsun, ne görüyorsun dedim. Ben dört yıl içinde dedi Astım vakalarının arttığını belirgin olarak izledim dedi. Hı. Asistanlığa başlayalı 4 yıl olmuş. 4 yıl önceki vaka sayısıyla bugünkü vaka sayısı arasında çok ciddi fark edilebilir bir artış olduğunu söylüyor. Ki Bu, 4 yıl, hani 4 yıl çok küçük kısa bir şeydir. Bir vardır. hastalığın değişimi yani bir salgın hastalıktan bahsetmiyorsak 4 yıl bir Hı. hastalık profilinin değişimi için çok küçük bir süredir. Evet. Dolayısıyla önemli bir sorun var. Bu önemli sorunun da bir şekilde... Gözden geçirilmesi gerekiyor ama veri olması lazım elimizde. Şimdi neye binaen konuşacağız? Hangi tarım ilacının kullanıldığını Türkiye'de sorsak kimse bilmiyor. Ne kadar kullanıldığını sorsak kimse bilmiyor. Neye bakıyoruz tarım ilacı denetiminde desek onda kimse bilmiyor. Ancak yurt dışına yolladığımız ürünler ki en iyi üretim bunlar. İşte Ukrayna'dan, Almanya'dan falan geri döndüğü zaman sorunun iyi olanda bile bu derece olduğunu anlayınca o zaman yerli bir ürünleri piyasaya verilenlerin evet, yani, sorun olduğunu görüyoruz. Tabuk öylesi söyle işte gıda ürünler öyle ay, vakit kaldım bilmiyorum ama yani su bile başı başına problem. Yani hani bırakın diğer yiyecek maddelerini ben içtiğimiz suyun bile çok güvenli olduğunu düşünmüyorum yani ki sizler de Kenan Hoca da hani bahsediyordu o plastik şişeler vesaire. Onlar hakkında da bir iki kelime söyleyeyim. Tabii, damacanalarda genel olarak sorun var ve bizde işin komik yanı cam vardı zaten hı hı. yani cam damacana vardı Tabii. hayır dediler plastik damacana yapılacak plastik damacanalar ama inert değiller içine dışına hele hele güneş altında çözücü olan maddeyi salgılıyorlar hı hı. o nedenle olabildiğince tüketici cama yönelecek cam istedikleri takdirde cam ambalaj içinde sunan firmalar var ve bunlar getirip 3 litrelik ambalajda eve de bırakıyorlar Bunu aşmak bir derece mümkün. Bir şey daha var. PET daha güvenlidir. Hmm. Polietilenterafitelat denilen o madde, çıtır çıtır PET maddesi reaksiyona girmek açısından damacanalardan çok daha güvenlidir. Şimdi yeni bu tür damacanaları piyasaya vermeye çalışıyorlarmış ama bunun esas çözümü cama geri dönülmesidir. Cama geri dönülürse sorunun üstesinden gelinir. Tabii bir şey daha var. Su kaynaklarının düzgün de. düzenlenmesi gerekiyor. Yani bizim İstanbul'da eskiden su sorunumuz yoktu. Hı hı. Ne zaman ki bu kadar çarpık bir kentleşme, su havzalarının yakınına binalar, imarın hiçbir şekilde göze alınmaması başladı. Ondan sonra su sorunumuz oldu. Taksim yenilenince meydan bu sorun kalkar ortadan. <gülüyor> <var. gülüyor> evet, yarın Taksim'de de bu konuda bir toplantı olacak galiba değil mi Taksim'e? Evet kurtaralım diye elelim. Peki Yavuz programı sonuna geldik ve çok süratli geçti zaman. Hakikaten en hızlı geçen programlardan biriydi benim için. Sağol. Yani bütün söylediklerinin çok çarpıcı, ediyorum. çok ilginç. Çok dolu doluydu ve çok önemliydi. Ee, gerçekten bütün bunları e, paylaştığın için teşekkür edersin. Evet ben de öyle çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür gerçekten ediyorum. net bir şekilde hani evet. söylemeniz çok net, önemli. Mesaj insanlar yani. bilsinler evet. kararlarını kendileri versinler. Evet. Ee, bu arada ben e, bizi destekleyen Sayın Ece Orhan ve Nazan Sürmeli'ye de teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Ben yavuz istiyorum. teşekkürler vakit ayarıp geldiğin için. Son parça olarak geçen hafta benim bir hatam sonucunda Stelios Kazantzikis'in bir parçasını dinleyememiştik. CD'sinde bulunan bir enstrümantal parça dinlemiştik. Şimdi o telafi etmek için Stelios Kazantzikis'ten Pınar'da buldum seni isimli parçayı dinliyoruz. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Čutim činarim, pašina, yar, yar, aman. Četim dudu kujunan, lejlimi gar, lejlimi gar, aslanim, aman. Četim dudu kujunan, lejlimi gar, lejlimi gar, kibar, aman. Pınarod sevedik ima, lejlimi, čilmez. Banagar dargıçdeller gardaslıdır geçilmez. Hunarda sevdiğim ağler, sublan kiçilmez. Banagar dargıçdeller gardaslıdır geçilmez. Asla yarım ki var naboylim çatiq qaşlım leylim gar leylim gar aslanım aman suna boylum çatiq qaşlım leylim gar leylim gar kibarım, Bu kardeş evdeki mağler, zulmü lan küçülmez. Bana yarlar geçseler gardaslıdır geçilmez. Bu kardeş evdeki mağler, zulmü lan küçülmez. geçilmez. Altını yüze kulları yaptırdım yar yaraman Barman da aslanım anam Barman da dargeliyor Leylim yar Leylim yar ki barmanım sevdiğim ağlarım Sublan keçilmez banagar dargaçteler gardatlı dur keçilmez kularda sibdigi magler sublan banagar dargaçteler gardatlı gör keçilmez önce sağlık